Bu videonun konusu dibi görebilmek. Şimdi dibi görmek ve dibi görebilmek aynı şeyler değildir. Çünkü dibi görmek demek siz artık hiçbir şeyin farkında değilsinizdir, batmışsınızdır ve en dibe gelmişsinizdir. Belki en dip bile değildir bu arada bu videonun konusu zaten. Ha bir de suya girmeden önce bir dibi görebilmek var. Atlamadan, boğulmadan önce ha burada en çok vurabileceğim, en derin vurabileceğim yer burası demek var. Ama bazen insanlar görüntülerini algılayamaz. Yani UFO kelimesinin kökü budur zaten. Unidentified Flying Object. Tanımlanamayan uçan obje. Bizde UFO kelimesi sanki uzaylıların bindiği araçmış gibi düşünülür. Toplumlar çok gelişmemişse kavramlar da çok gelişmez. Amerika'da da aynı şekilde Falcon 9 roketleri UFO sanıldı. Nereye varıyorum? Neden böyle bir video var? İnsan eğer her gördüğü zorluğu dip sanıyorsa ve o dipte de depresyona girip pes ediyorsa insan cahildir. Biz bu videoda dip nedir? Kaç tip dip vardır? Psikolojik, kişisel vesaire, duygusal, aşk vesaire hepsini göreceğiz. Gelin görelim bakalım dibi görebilmek neymiş. Hoş geldiniz. İlk yüzme öğrendiğiniz dönem muhtemelen herkes de öyle olmayabilir çünkü bazıları direkt hadak diye suya atlayıp öğreniyor. Ee, ama ilk yüzme öğrendiğinizde genelde böyle kıyıdan çok açılmıyordunuz. Hatta e, ayağınız yere basacaktı, o garanti alınacaktı. Bazı insanlarsa özenirdiniz o zaman ilk yüzme öğrendiğinizde. Tekneden taa diye atlıyor suya. Ne güzel değil mi dibini görmediği yere dalabiliyor. Neye güveniyor? Yüzebilme bilgisine. Yani yüzme konusunda cahil olmamasına. Ama e, daha yeni bu konuyu işlemek mecbur kaldım. Çünkü bu örneği vermek zorundaydım. E, i̇ki gündür gördüğüm ki bu video yayınlandığında belki üzerinden bir hafta geçmiş olur bilmiyorum. İki gündür gördüğüm bir olay var ki bir gencimiz çok acınası bir şekilde e, o videoyu bu araya koyup koymamayı çok düşündüm ama koymayacağım. Belki de koyarım bilmiyorum. Bir gencimiz, arkadaşlarıyla yarışmak için ve bir kız sadece gaza getirdi diyor onu. Korkaksın, ödeleksin, yapamazsın bilmem ne dedi diye buz gibi suya atlıyor. Ve yani yüzerken dönüş yolunda yanılmıyorsam felç oluyor. Yani videoyu bir kere izleyebildim ve moralim çok bozuldu. Aslan gibi bir genç şu an yatak, yatalak halde ve felçli halde. Allah ailesine sabır versin. Şimdi i̇şte burada Başkalarını mutlu etmek için, başkalarının gözünde küçülmemek için, onların gözünde dibi görmemek için dibini görmediğin yere sen atlarsan, girersen bir, bir adil olmayan bir cezası oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama hayatta da genelde böyledir. Ne zaman dibi görürseniz iki tane sebebi olabilir en başta. İki temel e, tetikleyici olabilir. Ya kendiniz içindir ya başkası içindir. İşte başkası kim? O önemli. Yani mutlu etmek zorunda olmadığınız, onların fikrinin aslında hiçbir önemi olmadığı insanları mutlu etmek için ne olur riske girmeyin. Hayatta bazı insanlar, sahte dostlar, sahte arkadaşlar, bazen aşklar sizi dibini görmediğiniz yerde risk almaya yönlendirir, teşvik eder, yaparsın, beraber ortak gireceğiz, çok güzel olacak. Dersin ki ama ben bu işi bilmiyorum ki, harika olacak bana güven, bana güven, bana güven. Sonra beraber açıldınız. kayık su almaya başlar, Yol, kıyıdan açıldıktan sonra yolun ortasında. Ve bir bakarsın ilk önce fareler kaçar. Yüzme bildiği için topuklar gider, sen dibi delik bir kayıkla iki kişilik küreği çekmeye çalışırsın. İşte bu dibini görmediğin adımı riski almaktır. Bir televizyon programı vardı, böyle iki tarafın birbirine güvenmesi gerekiyordu. Güvenirlerse beraber büyük bir ödül alacaklardı. İsmini söylemiyorum. Gerçi bitmiş bir programım olsun. Güvenirlerse yüksek bir ödül alacaklardı. Ama güvenmezlerse bir tanesi önce butona basarsa ödülü sadece tek başına alıyordu. Çok ilginç bir yarışmaydı. Formatı çok güzeldi. İnsanın ne zaman insanı satabildiğini görüyordunuz. Hayatta da siz bazı insanlara güveniyorsunuz. Ya biz onunla dibini görürüz. Dibini görmeyen kahraman olamaz falan filan. Yarı yolda satıyordu. İşte sattığı gün o Alacağını alıp giderken sen e, ne yapalım ders aldık bundan sonra insanlara daha farklı Di o dersin hiçbir işine yaramıyor kabul et. Dibin de dibini görsen senin ders alma olayın yok çünkü kodların böyle maalesef kodların bozuk. Peki maddelerle gidelim. Bir dip nedir? Dip kimse sana yardım etmiyor yardım edebilecek insanın kalmamış kalmamış ama bak istemiyorsun demiyorum istiyorsun ve kalmamış ve kendi çabalarına da kurtulamıyorsun. İşte biz buna dip diyoruz. Çünkü dip bazen arada ilk tökezlediğin yere de dip diyebiliyorsun. Yani suyun derinliği bu kadar, sen sadece şuraya batmışsın ve diyorsun ki aa dibi gördüm battım. Ya dibi falan görmedin, sen sadece bir tökezledin. Hemen ağlayıp panik yaparsan olmaz bu iş. Yani küvette boğulma tehlikesi atlattığını sanan insanlar var çünkü. Dipten çıkmayı konuşmadan önce dip kavramının çeşitlerine bakalım. 5 çeşidi var. 1- Psikolojik dip. Yani depresyon, İnsanlar hayat içerisinde bazı zorlukları gördü mü, işte sevgilisi terk etti, bir şeyler kötü gitti, psikolojik olarak kendi içine kapanabiliyor. İkincisi zaten buradan da kaynaklanıyor, sosyolojik dip. Yani yalnızlık. Ağır derin yalnızlık yaşayan da var, kalabalıkta yalnız olan da var. Sosyolojik dipe yalnızlık diyoruz. Üç, duygusal dip. Duygusal dip, kendini değersiz hissetme. Genelde başkalarından dolayıdır bu ama başarısızlıklardan dolayı da olabilir senden dolayı da duygusal dip e, küsersin kalp kırıklıkları yaşarsın, aşktan soğursun falan filan bunlar. 4- Kariyerde dip yapmak kariyersel dip bu e, iki şekilde olur. Bir, bir firmada çalışıyorsundur ve imajını o firmadaki kariyerini rezil edecek bir şey yaparsın. Genelde aşırı açgözlü olmaktan sebeplidir. Gereksiz yere zam istersin, ona çamur atarsın, buna İş hayatında kendisi yükselmek yerine başkalarını aşağıya basan insanlar vardır çünkü. İşte bu seni o iş ortamından dışlanmaya insanların sana güveninin bitmesine sebep olabilir. Ha bir de yanlış zamanda ülke ekonomik krizde sen iş açıyorsun. Ya da ne bileyim Alaska'da dondurmacı açıyorsun. Saçma sapan işe giriyorsun. Her ailede bir enişte vardır demiştim ya gaz verir. Ya paslanım bu işe girelim ikimiz. Ya o biliyor mu ki? Ama sen girersin. İşte kariyerde yanlış zamanda kendi içini kurmakta kariyersal olarak dip yaptırır sana. 5- En kötüsü diyeceğim ama değişir. inançsal dip. Birçok inancın bitmesi. Kendine inancın, dini inançlarının, topluma, ailene inanmanın veya birine inanmanın bitmesi. Ama günümüz Türkiye'si için Çok yüksek oranda olmasa da Avrupa'yı şu an dini inançlarının bitmesi çok tehdit ediyor. Yani Almanya'da mesela yaşayanlar bunu çok iyi anlar ne demek istediğimi ama beş dip, dip vardır neticede. Bir insan bunun 2-3 tanesini aynı anda yaşayabilir. Peki insan dibi neden görmez? Titanik niye görmediyse, Titanik koskoca buzdağını niye görmedi? Çünkü odaklanması başka yereydi. Ha burada nereye geliyoruz? Kaç sebeple sen dibi fark edemezsin? Bir, Senin ilgini ve dikkatini başka yere çeken bir şey vardır. Aşk, arkadaşlık, kasten seni aldatan arkadaşlar, sözde arkadaşlar, bunlar dolandırıcılar. İki, asıl sorunu sen başka bir şey sanırsın. İlla başka bir şeye odaklanırsın. Geçmişe takılı kalırsın. Ya da başkalarının hayatını çekirdek yiyerek izlerken, senin araba kaza yapar. Öyle vardır. Yandaki trafik kazasını izlerken öndeki arabayı vuran adam var. Yani bu da dibi görmenizi engelleyebilir. Başkalarının hayatına odaklanmak. 3- Cahilsindir. Yani bu hakaret olarak kimse algılamasın. Ben de birçok konuda cahilim. Cahil olduğun alana gözün kapalı girersin. Dibi anlamazsın, riski bile anlamazsın. 100 lira para bulursun, çılgın işe gireceğim. Hepsi borç yani. 100 lirayı atarsın bir işe, 100 lira zamanla azalmaya başladı 90-80 falan. E 50 lira oldu durup bakmazsın. Ben niye 50 lira para kaybettim şimdiye kadar? Hep işe mi yatırdım yoksa ben de yedim mi? Bu işten niye hiç para gelmiyor? Yani 100-50'ye doğru düşerken hiç mi 60'a çıkmadı? 10 lira bile mi kazanmadın? Eee bu gözü kapalı gider. 100-50-40-10 bitti. ha Gidip hemen kredi alır, borç alır, bilmem ne Bir 100 lira daha, eksi 200. E demek ki cahilsin işte. Bak dibi bilmiyorsun. Yani 100 liralık bir işe girdiğin zaman oradaki dip 50 liradır. Artık 50 liradan senin bir başa baş bir kurtarmaya, hadi 30 liradan bir yukarı dönmeye ihtiyacın var. Finansal dip de önemlidir. Dördüncü sebep ise insanlara, yanlış insanlara güvenmek. Gerçekten tecrübesi olan insanlara hiç değer vermemek. O zaman kusura bakma, battığında ağlamayacaksın. Peki bu kadar gömdük, bari en azından tavsiyelerde de bulunalım. Dibi gören ne yapmalı? Bir, önce ne kadar derindesin onu anlayacaksın. Çünkü öyle bir derinlik var ki Herkesten artık borç isteyebilecek hale geliyorsun. Ama yeterince batmadıysan kendi imkanlarına kurtulabilir misin? İşte yıllardır görüşmediğin kuzenden para istemenin zamanı mı? Ya da bu Türkiye'de çok yapılıyor. Borcu borçla kapatmanın zamanı mı? İkincisi seni ne batırıyor? Bunu anlaman lazım ki orayı da kapat yani. Asıl tavsiyem deliği kapat. Senin işlerin kötü gidiyor, batıyorsun. Neden battığını anlamıyorsun çünkü para verdiğin elemanlar yatıyor mesela ya da sen yiyiyorsun belki de senin bir alışkanlığın bir kötü huyun var kumar oynuyorsun e, onu istediğin kadar başkasından para alarak yani gemiyi yüzdürmeye çalış yüzmeyecek çünkü dibi böyle delik. En kötü bağımlılık ve huylarını anlaman lazım, zaaflarını anlaman lazım. Üçüncü ve sonuncusu neyi ve ne kadar kurtarman gerektiğini bil. Sen eğer ki bina yanıyorsa ve bütün binayı kurtarmaya çalışıyorsan hata edersin. Önce canını, sonra içeride seni yeniden başlatacak bir yatırım, altın, para bir şey varsa onu kurtaracaksın. Ama sen içeride kalıp da eserlerim bunlar falan diye tükenin burası dersen sen de yanıp gidersin. Bu prensiplere dikkat edin. Umarım dibi görmezsiniz ama umarım dibi önceden görürsünüz. Görürsünüz hatta başkalarının nereye vardığını da görürsünüz ve ondan ders alırsınız. Ben Ölük Tatar. Hayatınızda hiç dibi gördünüz bilmiyorum ama nasıl çıktınız ya da Türkiye'de dibi gören neler var yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.